Merlin Kayasının Perileri. Günümüzden üç buçuk asır önce, İskoç çiftliğinde çalışan bir adam varmış. Ona Ora Adam diyorlarmış. Bu efendisi için her türlü işi yapan kişi demekmiş. Bir akşam efendisi Ora Adamı bataklığa. Orada yetişen yosunları toplaması için yollamış. Efendisini memnun etmek isteyen Orra adam kendisine söyleneni yapmış. Ve çalışırken ıslık çalıyormuş. Bir saatin sonunda tatmin edici miktarda yosun toplamış. Aniden önünde hayatında gördüğü en küçük kadın duruyormuş. Evinin çatısını kaldırsaydık bu sonbahar hoşuna gider miydi? Ne? Sen de kimsin? Ooh, kim olduğumu boş ver. O yosunların hepsini kopardığın yere bırak hemen. Ve bir daha bizi rahatsız etme. Yo, yo, yo, yo. Pe pe pe peki, peki hanımefendi. Hemen, hemen. Korkan Orra adam kendisine söyleneni yapmış. Ve tüm yosunları çıkardığı yere geri dökmüş. Ardından koşa koşa efendisinin yanına çiftliğe dönmüş. Efendim, efendim bir daha bataklığın o bölümüne gitmemeliyiz. Ne demek istiyorsun? Orada periler var ve bugün bir tanesi bizi uyardı efendim. Bir daha o yosunlara dokunmamalıymışız. <gülüyor> Sen iyi misin? Aklı başında hangi adam perilere inanır? Tembelliğin için böylesine kötü mazeretler uydurma sakın. İnanın bana efendim. Oradayken bir tanesiyle karşılaştım. Çok küçük bir... Yeter! Görünüşe göre uyuyakalıp rüya görmüşsün. Şimdi gidip verdiğim işi tamamla. Yoksa seni kovmaktan başka seçeneğim kalmayacak. Anladın mı? Böylece Ora adamın tekrar bataklığa dönüp... Yosunları toplamaktan başka seçeneği kalmamış. Bunu yaparken titriyormuş. Küçük perinin ortaya çıkıp onu cezalandırmasından korkuyormuş. Ama böyle bir şey olmamış. Haftalar, aylar ve koca bir yıl gelip geçmiş. Ora adam sıra dışı ya da rahatsızlık verecek bir şeyle karşılaşmamış. Belki de efendim haklıydı. Gördüklerimin hepsi rüyaydı. Bu kadar paniğe kapılmış olmam gerçekten de çok saçma. Nihayet sonbahar gelmiş. Sonra adam peri ile bir yıl önce aynı gün karşılaşmış. Tam o günlük işlerini bitirmiş ki... Artık dinlenebilir miyim efendim? Aa, evet. Çalışmalarından çok memnun olduğumu söylemeliyim. Bu yüzden sana küçük bir ödül hazırladım. Bu bir teleke sütü al. Belki eşin bugün sana kaymak yapar. Aa, teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Ve Orra adam evine doğru yola çıkmış. Eşi ve oğlu fazladan sütü görünce çok memnun olacaklarmış. Yolda ıslık çalmaya başlamış. Ama kısa süre sonra yorulduğunu hissetmiş. Daha önce böyle bir yorgunluk hissetmemişmiş. Hala eve varamamış olmasına da şaşırmış. Orra adamın o kadar uykusu gelmiş ki bir adım daha atacak hali yokmuş. Çimenlerin üzerine uzanmış ve uyuyakalmış. O güne dek duyduğu en güzel müzikle uyanmış. A, a, a, ne? ne? Ne? Ben neredeyim? Merhaba. Nihayet uyandın mı? Hadi gel, bizimle dans et. O adam bir sürü küçük varlığın dans ettiğini görmüş. Oo, hadi gel bizimle dans et. Ben dans edemem, hayır. Müzik Mesela dans etmeni sağlar. Müzik o kadar güzelmiş ki kısa süre sonra Orra adam da tüm benliğinde hissetmeye başlamış. Ve ne kadar süreyle ve ne kadar dans ettiğini bilmiyormuş. Sanki müzik içinde çalıyor gibiymiş ve onu dans ettiriyormuş. Ve aniden şafak vakti yaklaşıyor. Hadi çabuk olun. Bütün periler toprağın altına girmiş ve Orra adamı da yanlarında götürmüşler. Orada yere oturmuş ve küçük insanların nasıl çalıştıklarına bakmış. Ona tanıdık gelen şeyler yapıyorlarmış. Çok tuhaf ama bir kez bile içinde eve dönme isteği uyanmamış. Ardından ilk karşılaştığı peri yanına gelmiş. Burada yeterince kaldın ve yolduğun yosunlar yeniden büyüdü. Artık dönebilirsin. Evet, teşekkür ederim. Ama... Burada gördüklerini birine anlatırsan, hayal bile edemeyeceğin şekilde cezalandırılacaksın. Söz, söz veriyorum size. Burada gördüklerimle ilgili hiç kimseye hiçbir şey anlatmayacağım. Ve aniden ora adam kendini daha önce uyuduğu yerde bulmuş. Süt tenekesi hala yanındaymış. Onu da alarak hızla eve yönelmiş. Ama o da ne öyle? Kulübesi değişmiş. Orada yabancı bir çocuk oynuyormuş. Eşine yaklaşmış. Eşim mi? O da kim? Sen neredeydin? Aa, işte bunu söyleyemem. Ama... Onca yıldır neredeydin sen? Yıllar mı? Efendim o süt tenekesini bana dün verdi. Dün mü? Seni yedi uzun yıldan beri arıyoruz. Nasıl gidebildin? Beni ve oğlunu bırakabildin. Oğlumuzu mu? O bizim oğlumuz mu? Ama ben sadece bir... Yedi yıl mı geçmiş? Verdikleri ceza bu muydu yani? Onların ülkesindeki bir gece burada yedi yıl demek anladım. Ora adam nasıl cezalandırıldığını anlamış. Doğanın güçlerini çoğunlukla görmezden geliriz. ''Ağaçların, otların ve çiçeklerin perileri olduğunu bilmeyiz. Ama doğaya kötü davranırsak cezalandırılırız. Bu cezalar bizi kendimize getirmeye yeter.''